İnde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin, razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi cemali görmeyi nasip etsin. O sahabelerin iman ettiği gibi iman etmeyi bizlere nasip etsin. Onların yolundan giden, onlar gibi dine sarılan ve dinin müdaimleri eylesin. Hem bizleri hem de neslimizi. Şu fitne döneminde Allah Azze ve Celle yüreklerimizi pek zihnimizi açık eylesin. Kafası bulanan Histeriyle hareket eden insanlardan eylemesin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu bir günde, yüzü ak olanlardan eylesin. Allah ayağımızı İslam'da sabit kılsın. Kalplerimizi eğriliğe saptırmasın. İçimizden Rabbani alimlerin çıkmasına sebep kılsın. İyi günlerden geçmiyoruz kardeşlerim çok karanlık günlerden geçiyoruz. Akılların tutulduğu, gönüllerin bulandığı, Allah korkusunun zayıflayıp bitme noktasına geldiği, insanların bir hiç uğruna hunharca öldürüldüğü, katledildiği öyle bir ortamdayız. Kim, neyi, ne için öldürdüğü meçhulü. İşte Aleyhisselatü Vesselam'a Bundan sonra hayır var mı? yoktur? Karanlık günler olacak. Peki sonra düzelecek mi? Her gelen sene giden seneyi arattıracak diyor. Aleykümselam. Aleyküm. Maalesef yaşamış olduğumuz zaman dilimi şeytanın cirit attığı, şeytan ve avanelerinin cirit attığı, Müslümanların ezildiği, mazlumlaştığı, horlandığı, bir dönemdeyiz. Maalesef alimlerimiz gerekli görevlerini yerine getiremiyorlar. Alim diye sarıldığımız insanlar da sarayların maalesef süslü insanlarını geçmiyor. Bir dönem koskoca bir imparatorluk yaşayan, yaşanmış olduğumuz topraklarda her taraf kan, devan, savaş içindeyken ulema aynı işte şu kadar kahve içersen mekruh olur, şu kadar içersen haram olur veyahut festivaller şunlar bunlarla zaman geçirdiği gibi bugün de maalesef alim diye çıkan insanların gerekli görevlerini yerine getirmediklerini görüyoruz. Halbuki zalimin karşısına çıkıp hakkı savunma nedir? Alimlerin görevleridir, hakkı gündeme getirmeleri gerekir. Aleyküm selamun. Hoş geldiniz. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın yıllardır kâbede imamlık yapan, kadılık yapan, cuma namazlarını kıldıran, dua ettiğinde amin dediğimiz, nasihat ettiğinde kendisine dua ettiğimiz bir Kabe imamı dahi bugün bir kafire, kafirlerin liderlerine kalkıp dua edecek kadar bir alçaklığa imza atabiliyor. Böyle bir alçaklık ne yapabiliyor? Yapabiliyor. Allah ondan da, yaptıklarından da, Kabe'yi de, Müslümanları da, bizi de beri buyursun. Ona cevap veren, değerli bir alim çıkıyor, ona cevap verdi. Onun sözlerinin, doğru olmadığını, yaptığının yanlış olduğunu gündeme getireni hemen oturduğu ülkeden, vatandaşlıktan atarak ülkeyi terk et mesajını verdiler. Düşünün, hakkı bile gündeme getirme bugün öyle hale gelmiş ki hak konuşulamaz, gündeme getirilemez hale gelmiş. Halbuki Ömer radıyallahu anh halifeyken, Hutbeye çıktığında oradan bir tanesi kalkıyor. Ey müminlerin emiri, şu sırtındaki cübbenin hesabını vermeden bize nasihat ne yapamazsın? Edemezsin diyor. Kalk oğlum diyor, söyle. İbn Ömer ayağa kalkıyor. Evet diyor, falan savaşta ben de bulundum. Dağıtılan ganimetlerden bir tane elbise çıkmadı. Babamın giyecek bir şey yoktu halife babamın. Ben kendi hakkımı babama verdim, ikisinden birleştirilerek sırtındaki o elbiseyi diktirdi. Tamam mı diyor, tamam. Şimdi otur yerine diyor ve Ömer ne yapıyor radiyallahu anh hutbesine devam ediyor. Ki Ömer dediğiniz zaman bir duruyorsunuz değil mi radiyallahu anh. Yani bir durulacak bir insan. Buna rağmen kendisiyle alakalı bir şey sorulduğunda onun hesabını vermekten, Çekinmeyen birisi ama bugün maalesef dünya öyle hale gelmiş ki bırakın alimlerin yaptığı bir zelzeleyi gündeme getirmeyi haklarında bir şey söylediğin an dünyanın en kötü insanı sen oluveriyorsun. Maalesef horlanacak, dışlanacak ve çarşı çarşı, pazar pazar ifşa edilecek insanlar bunlar münafıktır, uzak durun, bunlar belamdır uzak durun dediğiniz insanlar bugün maalesef ululanıp en ön safları teşkil ediyorsa bu aynı zamanda Müslümanların hangi hale düştüklerine nedir bir göstergesidir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle o sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi hepimize nasip etsin. Evet kardeşlerim, bugün İman derslerinin silsilesine devam ediyoruz. Bugün aleyhissalatü vesselamın imani meseledeki hususiyetlerinin üzerinde maddeler halinde duracağım. Geniş olarak ileride e, devam edeceğimiz şu iman kitabında duracağız zaten. Ki daha önceki iman derslerinde de hassasiyetler ne yaptık üzerinde durduk. Biliyorsunuz bir insanın iman ederken Aynen Cibril hadisinde geldiği gibi İslam nedir, iman nedir sorusunu hatırlayacak olursanız ne diyordu Cibril kılığına gelmiş Dıhiyetül Kelbi'nin kılığına girerek Cibril'in gelip sorduğu soruda İslam nedir de verdiği cevap neydi Aleyhisselatü Vesselam'ın? Allah Azze ve Celle'ye şirksiz iman eder. Muhammed'i onun kulu Resul, Resul olarak ne yaparsın? kabul edersin. Yani imanın olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi. Bir insanın iman edebilmesi için Allah'a imanın yanında Resul'a da imanı ne yapacak? Göstermesi gerekecek ki iman ehli olsun. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, nübüvvetinde biliyorsunuz Medine'ye hicret ettiğinde Medine, İsrailoğullarının Yahudi ve Hristiyanlardan bol üleması ile kaynıyordu. Çünkü onlar kendi kitaplarında bir Nebi'nin, Resul'un çıkacağını ve Yesrib'e, Karataşlık denilen o Medine'ye hicret edeceğini kitaplarında ne yapmışlardı? Görmüşlerdi. Kendilerinden olur, hastayla ne yapıp orayı yurt edindiler. Ama Allah Azze ve Celle İsrailoğullarından değildi. Onların dışındaki bir ırktan, bir kavimden peygamber gönderince onlar ne yaptılar? Direndiler. Dediler ki biz iman ehliyiz. Allah'ı çok seviyoruz ama Muhammed'i sevmiyoruz. Bir tanesi ne dedi? Musa Resulullah. Bir tanesi de ne dedi? İsa Resulullah. Allah Azze ve Celle ne dedi? İndirmiş olduğu ayette eğer beni çok seviyorsanız ne yapın? Resuluma yani Muhammed'e tabi olun da ben de sizin iman ettiğinizi ne yapayım? Bileyim demiştir. Şart koşmuştur. Öyleyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hususiyetlerinden birisi nedir? Peygamberlerin sonuncusudur. Resullerin sonuncusudur. Ve ona iman bütün insanlık için inandım diyen herkes için şarttır. Ve Müslüm'de gelen ifadede Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinden diyor. Benim adımı duyar da bana iman etmeden ölürse and olsun ki şirk üzerine ne yapmıştır? Ölmüştür demiştir. Maalesef günümüzde bu meseleyi çok kaşıyan e, belam dediğimiz insanlar var. İnsanları saptıran, zihinlerini bulandıran, doğru inancımızı e, yanlış gösterip doğru budur diye kavramlarla oynayan bazı ulema geçinen insanlar var. Bunlar ne demişlerdir? A'raf'ta ve Bakara suresinde gelen iki ayeti tevil etmişler. İşte Yahudiler, Hristiyanlardan, Sâbililerden hiçbir korku yoktur. Allah onlara işte şöyle yapacaktır. işte merhametle davranacaktır gibi geniş muhtevada gelen ayeti öyle tevil etmişlerdir ki bugün dahi olsa Hristiyan olsa, Yahudi olsa veya sahabilerden olsa o insanın cennete gideceğini ve müminlerden olacağını ne yapmışlardır? Söylemişlerdir. Halbuki bu bir tevildir. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçen Hristiyanlarla alakalı ayetlere bakın, kitap ile gelen hep müşrik diye geçer. Ama onlar bunu ne diye tercüme ederler? Meallerinde hep mümin diye tercüme ederler. Ve kavram bozukluğuna girerek dinde diyalog şu bu diye birçok kavramlarda geliştirerek Müslümanların zihinlerini ne yapmaya, bulandırmaya çalışmışlardır ki bugün yeni atanan Diyanetçileri Başkanı da bunlardan bir tanesidir. O da bu düşünceyi savunan, dinde diyalog olduğunu söyleyen ve ılıman bir şeyi tercih eden ki olmasa şaşarım, böyle e, kendini aldatan insanlardan bir tanesidir. Ama Dinimizin emirlerinden neymiş? ve Vesselam nübüvetin sonuncusu, Resul'ların sonuncusudur. Ondan sonra ne bir nebi ne de bir Resul ne yapmayacak? Gelmeyecektir. Ve ayet-i kerimede kıyametten alakalı sahneyi Kur'an'da okumuşsunuzdur. Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a ne diyor? Sen ne dedin bunlar seni ilah edinsin diye? İsa Aleyhisselam ne diyor? Ananı ve seni ilah edinsinler diye. Ya Rabbi benim bıraktığımda onlar böyle değildi. Yani Yahudilerin ve Hristiyanların koşmuş olduğu şirki Allah Azze ve Celle kime soruyor? İsa Aleyhisselam'a ve İsa Aleyhisselam hayır diyor. Demek ki bugün Yahudilerden veya Hristiyanlardan herhangi birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmediği halde ölürse onlar nedir? Mümin olarak ölmemiştir. Çünkü onlar, aynen Bukhari Müslümeni de naklettiği gibi, onlar seni diyor öz çocuklarından daha iyi tanırlar diyor. Bu bu kadar basit meselelerden bir tanesidir. Hatta Yahudilerin, dikkat ederseniz Bukhari'de nakledilen bir ifadede 10 tane Yahudi alimi aleyhissalatü ve ile karşılaşıyor. Diyorlar ki gelin çok zor sorular soralım. Bunu yeryüzünde ancak bir peygamber bilebilir. Bundan bir başkası bilemez. Ve sorularını soruyorlar. Allah Resulü ve Vesselam sordukları her soruyu ne yapıyor? Cevaplandırıyor. Ne yapıyorlar? Ayaklarını öpüyorlar. Secdeye kapanıyorlar. Sonra bir tanesi diyor ki sen bunu nereden bildin? Sizin sorduğunuzda ben bunu bilmiyordum. Ama bana bunu Cibril haber verdi diyor. Ve o zaten bizim düşmanımızdı diyerek çekip ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Yahudilerde bir ne var? Cibril düşmanlığı var. Güya e, peygamberlerini Cibril güreş tutmuş, Mikail Aleyhisselam da ne olmuş? Ayağına çölme takmış, şey olmuş falan falan gibi birçok uydurma efsanelerine girmişlerdir ki bu da onların uydurdukları şeylerdendir. Evet. Gönderilmişlerin efendisidir. Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle hak gelmiş, batıl, zahil olmuştur. Ve inen bütün vahiyler artık bizim sadece iman esasımızda kalmış. Kur'an'dan başka bir vahyin biz içeriğine ne yapmayız? İman etmeyiz. Evet, bir kulun imanı ancak onun asaletine iman etmekle tamamlanmış olur ki, Allah Azze ve Celle'nin ayeti kelimesinde de dediği gibi hayır Rabbin andolsun ki onlar kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem seçip sonra da verdiğin hükme işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan bir teslimiyetle teslim olmadıkça ne yapmazlar? iman etmiş olmazlar. Evet bu bizim için e, bu ayet-i kerime nedir yeterli? çok açık ifadelerle bildirilen bir meseledir. Demek ki Allah ve O'nun Resulundan gelen bir hükmün dışında, bir hükümden hüküm verme veyahut O'nu dışlayıp bir başkasına bakma, iman esaslarını ne yapıyor? Yıkıyor. Ayet-i Kerime'nin esbabın uzunluğuna baktığımızda, Medineli bir ensarın, Zübeyir bir tarla meselesinde ne yaptıkları, nizalaştıkları var. Allah Resulü ve Vesselam'a geliyorlar. ve Selam ikisini de dinliyor ve Zübeyir'in haklı olduğuna hükmediyor ve tarla nusurla sonra bırak ensar sulasın. O senin diyor halayın oğlu da ondan böyle diyor hüküm verdin değil mi diyor. İşte buna binaen ne yapıyor bu? Ayet-i Kerime inmiştir. Halbuki ensar Muhacire kucak açmış, birçok özveride bulunmuş, toprağını vermiş, yani gelene yardım etmiş ama en ufak bir şeyde, bir imtanda bu hale düşüvermiş. Bu aslında bizim için de aynı zamanda nedir? Bir e, örnektir, numunedir. Belki bu sebepten dolayı bu ayet inmiş olabilir ama iman esaslarının sınırlarını ne yapmıştır? Koymuştur. Yine kardeşlerim, Şefaat meselesine baktığımızda o uzun hadisin içinde bütün insanlar Adem Aleyhisselam'a gidecek. Ne diyecek? Nefsi, nefsi. Sonra Nuh Aleyhisselam'a nefsi, nefsi. İbrahim Aleyhisselam aynı. Musa Aleyhisselam aynı. İsa Aleyhisselam hiçbir mazeret sunmadan Aleyhisselatü Aleyhisselam'a gönderilecek. İşte cennete yani insanlar arasında sadece Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle hükmü olunacaktır. Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberler kendilerine verilen duayı kullanmış. Ben ise duamı ümmetime sakladım demiştir. Bu da iman esaslarının önemli esaslarından bir tanesidir. Ama işte bazıları da biraz bunu ne yapıyor? İfsada gidiyor. Siz diyor benim dediğimi yapın. Yani bacasız fabrika Kur'an bugün tarikatlar, şeylikler var ya müritlerine ne diyor? Siz benim dediğimi yapın. Ben o gün diyor sizleri cebime koyacağım diyor. Aynı kipit kutusuna giren kipit çöpleri gibi diyorsun. O zaman çok küçük olacaksınız diyor. Hem yani aşağılıyor. Ben diyor sırattan size aldığım gibi hepinizi geçireceğim diyor. Tabii önce kendi geçer geçmez bilmiyorum. Cebindeki o kipit kutuları da alttan ateşten yanarsa... Bunu da yakar diye düşünüyorum. Evet. Allah hepimize hayır versin. Bir kısım da mutezile dediğimiz insanlarda tabi insan demek için de bazı sıkıntılar var, maniler var. Bunlar da ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Kur'an bize yeter diye ortaya çıkan aleyhissalatü vesselam'a Kur'an indiği halde indirlerine iman ettiklerini söylüyorlar. İneni ne yapmıyorlar? Ne yapıyorlar? kabul etmiyorlar. Bu kadar düşüncesiz mi, akılsız mı akılcı geçinenlere diyorum. Bunlar da şefaati inkar ederler. Sebebi akli, mantıki hareket etmelerinden kaynaklanıyor. Şeytan onları öyle aldatmış. İşte ben amel edeceğim edeceğim edeceğim. Öbürüne sen hadi ben sana şefaat ettim gir cennete. Halbuki bu olay bu kadar basit değil. Naslar incelendiğinde Allah Azze ve Celle kitabında da bildirdiği gibi kim zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını kim zerre kadar şer işlemişse onun da karşılığını ne yapacak görecektir diyor. Yani Allah Azze ve Celle hiç kimseye ne yapmaz? Zulüm etmez. Çünkü zulmü kendi nefsine ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Ve şefaat meselesi de Allah'ın ancak izne tabidir. Ancak onun izniyle izin verdikleri şefaat edebilir ve izniyle izin verdiği de izin verdiklerine şefaat edebilir. Bunlar ayetler, hadisler nedir? Sabittir. Yoksa ha ben sana şefaat dedim haydi cennete diye böyle bir olay nedir? Yoktur. Basite indirgenemez. Evet. Yine cennete onun ümmetinin öbür ümmetlerden önce gireceği e, açıkça gelen delillerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennete ilk ben gireceğim ve benim ümmetim girecek demiştir. Bu da iman esaslarındandır. Ve o gün Muhammed ümmeti diğer peygamberlere de ne yapacaktır? Şahitlik yapacaktır. Çünkü biz kitabımızda iman ettiğimiz o esaslarda geçmiş ümmetlerin başına gelenleri bir bir ne yaptık? Okuduk, gördük ve Allah Azze ve Celle'nin bildirdiğine ne yaptık? İman ettik. Yine kıyamet gününde Nebi'nin Aleyhisselatü Vesselam'ın Livahül Hamd sancağını taşıyan olmasıdır. Nitekim bunun altında da Allah'a hamd edenler bulunacaktır. Bu konuda gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam ben kıyamet gününde Ademoğlunun efendisiyim. Öğünmeksizin elimde Livahül Hamd sancağı olacak. Yine öğünmeksizin o gün Adem ve diğer bütün Nebilerin hepsi benim sancağımın altında toplanacak buyurmuştur. Evet. Ee, bu gibi Naslar'ın toparlanmasıyla bugün Salli ve barik meselesinde Allahümme salli Ala Muhammedin ve alâ âli Muhammed kema diye devam ederken toplum ne yapar? Bir kelime daha ekler. Neydi o? Seyyidina. Seyyidina kelimesi hadis-i şeriflerde gelmiyor. Salli ve Bari'in içinde de Seyyidina kelimesi diye bir kelime nedir? Yoktur, bu bidattır. Ve her bidatta dalalettir ve ateştedir. Bu gibi rivayetleri toparlayarak işte o gün insanoğlunun efendisi benim, Seyyidi benim, övünme yoktur hadisini getirerek Seyyidina kelimesinde ne yapmışlar? Ekleyip maalesef rivayetin içine koymuşlardır. Ama Seyyidina diye bir ifade Yoktur. Bu makam bana ahirette verilecek diyor. Ve birisi işte seyyidiniz için ayağa kalkın dediğinde gelen nastarda seyit ancak Allah'tır buyurmuştur. Bu bana ahirette verilecek bir makam demiştir. Seyyidina kelimesini kesinlikle men etmiştir. Evet. Yine makamı Mahmud'un sahibidir. Yani yaratanın ve yaratılmışının övdüğü ameldir. Allah Azze ve Celle umulur ki Rabbin seni makamı Mahmud'a övülmüş makama ulaştırır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim ezanı dinler, müezzinin dediğini bir bir tekrar eder ve arkasından da vesile duasını okursa yani ezan duasını Allahümme Rabbi Azze hittâ ve diye e, muhakkak ki diyor makamı Mahmud bana verilecek ve her kim bu duayı okursa şefaatim o insana vacip olur buyurmuştur. Bu da güzel bir şeydir. Bütün Müslümanların vesile duasını bilmiyorsa öğrenmesi, ezan okunurken ezanın kelimelerini tekrar etmesi ve akabinde vesile duasını okuması umulur ki Ali sallallahu aleyhi ve şefaat edeceklerin arasına yazılmasına sebep olur. Evet. Yine Ali sallallahu aleyhi ve hususiyetlerinden Kendisine gelinecek olan Kevser havuzunun sahibidir. Bundan kastedilen büyük ve çok geniş olmasıdır ve büyük tek havuz olmasıdır. Geçtiği gibi diğer nebilerin de havuzları vardır ama ve vesselamın havuzu o kadar geniştir ki e, sırf o Kevser havuzunun ıbrıkları gökteki yıldızlardan daha fazladır ve Muhammed ümmeti o kıyamet günün dehşetli şeyinde oraya gidecek ve oradan kana kana içerek ne yapacak? O teri, o yorgunluğunu atacak. Ama burada da bir hususiyet var. Oraya gelen insanlardan bazıları ne yapılacak? Kovulacak. Allah Resulü ve vesselam, Ya Rabbi bunlar benim, ümmetim dediğinde ve vesselama evet onlar senin ümmetin ama senden sonra başka başka Yollar icat ettiler, sünnetinden yüz çevirdiler ve dinde yeni yeni sünnetler yani bidatlar ittihaz edip onlara uydular denince Aleyhisselatü Vesselam uzak olsun onlar, uzak olsunlar diyerek onlar Kevser havuzundan ne yapılacak? Uzaklaştırılacak. Yine bununla alakalı gelen bu muhtevada bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin hepsi Kevser havuzundan kana kana içecek sadece imtina edenler müstesna. Ebu Kureyre ey Allah'ın nesunu kim imtina eder ki yani ondan uzak durur ki onlar benim sünnetimden ayrı bir sünnet edinip ona uyanlar. Onlar o havuzdan uzak olunacak ve uzaklaştırılacak buyurmuştur. Allah Azze ve Celle o havuzdan kovulanlardan değil oradan kana kana içenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Yine Nebilerin imamı ve hatibi şefaatçilerin sahibi olmasıdır. Ubey bin Kaab'dan gelen rivayette ve vesselam kıyamet günü olduğunda ben nebilere imamları, hatipleri ve şefaatçilerin sahibi oldum. Bunda övünme yok buyurmuştur. Evet kardeşlerim bu da Allah Resulü ve vesselama verilen hususiyetlerdendir. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın hususiyetlerinden bir tanesi, iman esaslarından bir tanesi ümmetlerin en hayırlı ümmet olmasıdır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi sizler insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz buyurmuştur. Bu da gösteriyor ki Müslüman olma çok büyük bir şerefe nail olmaktır. Ve Müslümanlık nimeti nimetlerin en üstünüdür. Allah bunun kadri kıymetini bilenlerden eylesin. Bu nimeti herhangi bir şeyle ters düz edenlerden eylemesin. Hatırlarsanız hadis-i şerifte küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme imanın lezzetini bütün damarlarında almaya nedir? Sebeptir. Veyahut beşikte konuşan o üç çocuktan bir tanesinde ne diyor? Kadın korkuyor. Ateşi atlamaktan korktuğunda emen çocuk ne diyor? Atla ana atla diyor. Ahiret ateşi dünya ateşinden daha çetindir diyerek annesine ahiret hatırlatıyoruz. Allah hepimize hayırlı bir iman nasip etsin. Hayırdan ayırmasın. Bütün insanlığın içinde, ümmetlerin içinde en hayırlı olmanın birçok özelliği vardır. Bu özelliklerin üzerinde hassasiyetle durur, gelen nasları okur, Allah'ın ayetleri Resulullah'ın sünnetinin üzerinde şöyle bir bakarsanız ne kadar izzet ve şeref sahibi olduğunuzu anlarsınız. Ama Allah Azze ve Celle'nin size vermiş olduğu bu izzet ve şerefin kadri kıymetini bilemez. Size ağır gelirse işte o zaman aynen bugün yaşadığımız topraklarda Maalesef Müslümanların izzeti, şerefi ayaklar altında ne yapılıyor? Çiğneniyor. Bu Müslümanların kendilerindeki olan bir şeye sahip çıkmadıklarından kaynaklanıyor. Dünyayı sevme ölümden hoşlanmadıklarını gösteriyor. Ve bir hususiyet daha var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kafirlerin kalbine iki aylık mesafedeyken bile korkuyla ne yapılmıştır? Yardım edilmiştir. Aynı şekilde kafirlerin kalbinde Müslümana karşı da ne vardır? Bir korku vardır. Ama ne zamana kadar? Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Allah diyor sizin kalbinizden, onların kalbinden size karşı diyor korkuyu alır. Sizin kalbinize vehen atar diyor. Vehen nedir? Dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmak. Eğer biz Allah'tan korkar, korkuyu bire indirirsek, demek ki Allah Azze ve Celle de bize düşman olanların kalbine ne yapıyor? Korku atıyor ve o korku da onlara ne yapıyor? Yetiyor. Evet kardeşlerim, demek ki ümmetlerin içinde en hayırlı ümmet kimmiş? Muhammed ümmeti. Ama bugün yeryüzüne bakın. Yahudiler, Kendilerini nerede görüyor? Birinci sınıf vatandaş. Hristiyanlar? Birinci sınıf. Kim horlanıyor? Müslümanlar. Ve yaşamış olduğumuz topraklarda bile yani şurada hani yüzde ben matematikten fazla anlamam yüzde doksan Müslüman dedikleri bir yerde. Allah aşkına soruyorum. Bu Yılbaşı dedikleri veyahut Hristiyanların bayramı olan Noel yortusunda her taraf oyuncakçılar dahi o papazın oyuncağı dolduğunda veyahut sokağa Allah razı olsun giysileriyle çıkıp satış yaptıklarında bir kişi o Noel Baba'da altındaki o kafiri Hristiyan papazın şeyini eleştiriyor mu? Kötü söz söylüyor mu? namussuz, şudur, budur falan diyor mu? Ama maalesef yaşadığımız topraklarda güya herkes Müslüman olduğunu söylüyor. Bu kelimenin zıttını söylediğinde rahatsız olan insanlar film izliyorlar, Müslüman horlanıyor. Tecavüz eden, sahtekar olan, dedikodu yapan, adam öldüren, onun bunlara ayağı kaydırılan, hep Müslümanı kötüleyen bunlar değil mi? Yani Öyle şeyler sokmuşlar ki atasözleri şunlar bunlar falan gibi ki telaffuz etmek istemiyorum. Eğer hakikaten bizler özümüze dönebilsek, İslam'ın gereğiyle amel edebilsek, iman esaslarımızı hayatımıza geçirebilsek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı, Allah'ı ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı her şeyin üzerinde sevebilsek, Allah için versek, Allah için alsak, Allah için boz etsek, Allah için biriyle ilişkilerimizi devam ettirsek, başımıza bunlar gelir mi? Hem güzel dostluklar hem de güzel cemaatler ne yapar? Kurulur ve bunlar birbirinden asla ne yapmaz? Ayrılmaz. Maalesef bizler iman esaslarını çok hafife alan, üzerinde böyle düşünme ihtiyacı bile hissetmeyen, çok çabuk bölünebilen, parçalanabilen ve kardeşliğini, arkadaşlığını, cemaatini pamuk ipliğine bağlayabilen insanlar haline gelmişiz. Bunlar hep iman esaslarının yerli yerince anlaşılmadığından kaynaklanan meselelerdendir. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet, Yahudiler ve Hristiyanlar gibi İslam'da Din adamları safsatası veya bir kurumu yoktur kardeşlerim. İslam bunu reddeder. Yahudilerin ve Hristiyanların rahipleri, hahamları gibi olmayın diyor. Onları raplar edinmeyin diyor. Bugün Ebu Bekir ve Ömer, Allah her ikisinden de razı olsun, temettuhatçı yoktur dediğinde sahabenin bir tanesi çıkıp ne diyor? Temettuatçı vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapmıştır? Yapmıştır, söylemiştir diyor. Bir tanesi diyor ki ama diyor babam diyor böyle diyor Halife bu Bekir ben sana Allah Resulü yapmıştır diyorum sen böyle diyorsun diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanlığın en hayırlısı iki tane insan Allah onlardan razı olsun onların sözleri bile İslam'a uymuyorsa doğrusu gündeme getirilerek onların sözü alınmıyorsa bugün birilerinin sözlerini nasıl biz ayet hadis gibi alıyoruz biraz düşünmek lazım. Yani iman esaslarına sıkı sıkı sarıldığınızda Allah'a ve Resulüne iman var. Ondan sonrakilerine değil. Onlara saygı var. Sevgi var. Ama Allah'a ve Resulüne uyduğu müddetçe uymuyorsa haluka isyan eden de mahluka itaat asla ne yapmaz? Olmaz. Bu iman esaslarındandır. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşler. Yine iman esaslarından cennete ya da cehenneme şahitlik etmek olayı e, akıl ile mümkün olmayan bir konudur. Bu olay şeriat tarafından Allah Azze ve Celle'nin tevfiki koyduğu ilkelerdendir. Allah Azze ve Celle'nin şahitlik ettiği bu konulara bizler de şahitlik ederiz. Etmediklerine ise biz de etmeyiz. Lakin hayırlı bir iş için cenneti umarız. Günahkar hakkında ise Allah'tan korkarız. İman esaslarımızdan bir tanesi Allah'tan ümit etmek ve aynı zamanda nedir? Korkmaktır. Haricilerin ve Mürciyelerin çıkma sebeplerine baktığımızda bir tanesi korkuda aşırı gitmiş, bir tanesi de ne yapmıştır? Ümit de aşırı gitmiştir. İşte bir gün Ali ve vesselam hasta olan bir sahabeyi ziyaret ediyor. Ne kadar güzelleşmişsin, yüzüne kan gelmiş, artık sıhhat bulmuşsun dediğinde sahabe, ey Allah'ın Resulü, ben halimi biliyorum. Yani bu yataktan kalkamayacağımı umut ediyorum. Sen bana başka şeyler söyle, öyle mi? Sen daha iyi bilirsin diyor. Sonra diyor ki, ne var burada diyor. Allah'tan korkuyorum ve ümit ediyorum diyor. Vallahi diyor sen kazandın diyor. Her kim diyor Allah'tan korkar. Ve ondan ümit ederse yani her ikisini bir kalpte barındırırsa Allah'ın diyor şefaat yani cennet ona vacip olur diyor. Yani hem Allah'tan korkacaksın hem de ona ne yapacaksın? Ümit edeceksin. İşte korku ve ümit bir müminin kalbinde bir araya ne yapması gelmesi gerekiyor. Korku aşırı gittiğinde aynen haricilerin düştüğü ortam budur. alel bütün insanlara ne yapmışlardır? Cehenneme postalamışlar. Bunun karşılığı ümitte aşırı giden mürciye dediğimiz tayife çıkmış. Onlar da ne yaparsan yap, cezalar nedir? Anca bir caydırmak için konan hükümlerdir. Aslı yoktur gibi safsatalara girmişler. Ve insanları amelsiz, amelsizlik hastalığına ne yapmıştır? Düşünmüşlerdir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Cennet ve cehenneme şahitlik etmek... İki şeye ayrılır genel ve özel olarak. Genel olarak vasfıyla ilgili mesela bizler her ümmetin cennete ve her kafirin de cehenneme gireceğini ya da buna benzer şari olan Allah'ın bunlara girmek için kıldığı vasıflara şahitlik ederiz. Özel olana gelince bu bir şahısa özel olandır. Bizler bir kişinin cennete ya da cehenneme gireceğini Allah'ın ve Resulünün tayin ettiği kimselere tayin eder ve buna şahitlik ederiz. Hiç kimsenin kalbini bilemeyiz. Kalpleri ancak ne bilir? Allah bilir. Biz zahire bakar, ona göre ne yaparız? Hükmederiz. Ama cennete ve cehenneme gireceği kim bilir? Allah bilir. Aynen Usame hadisini hatırlayacak olursanız, Müslümanlara dadanan bir müşrik, üç ya da dört tane sahabeyi şehit ediyor. Sonunda Usame onu yakalıyor. Tam böyle öldüreceği sırada adam ne diyor? La ilahe illallah diyor. Ama buna rağmen Usame ne yapıyor? Vuruyor, öldürüyor. Savaş bitiyor ve daha sonra bu diyor benim kalbime yer etti. Ben bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. Aleyhisselatü Vesselam sen diyor onun kalbini mi yardın? Korkudan dedi ya Allah Resulü. Kalbini mi yardın? Diyor. Yarın diyor Kıyamet gününde bu sana diyor böyle böyle gelse ne yapacaksın diyor. Usame keşke diyor o gün İslam olaydım da ben o adamı öldürmeseydim diye hayıflanır. Allah Resulü o kadar çok söylüyor ki sen la ilahe illallah diyen bir adamı mı öldürdün diyor. İslam zahire bakar, batını ne yapar? Allah'a bırakır. Öyleyse kimin cennetli, kimin cehennemlik olduğunu Allah'tan gayri kimse ne yapmaz? Hariciler de bilmez. Yine Ebu Davut'ta bir rivayet var. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden iki arkadaştan bahseder. İşte birisi amellerine dikkat eden, birisi de gevşeklik yapan. Dikkat eden diğerini günahta yakaladıkça Allah'tan kork, yapma, işleme diye sürekli uyarıyor. Bir gün yine kendisini günahta yakalayınca ne diyor? Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak diye bir laf ediyor. Aynen bugün tekfirci, necdi, harici dediğimiz insanların herkese dediği gibi. Allah Azze ve Celle onları hesaba çektiğinde, o günahkar olan kula ne diyor? Rahmetimle cennete gir. O amellerine dikkat eden, Allah korkusuyla yaşayan, amellerine bir fiil böyle titizlikten durup bir de uyaran, ama böyle bir söz söyleyen birine ne diyor? Sen benim rahmetimden emin mi olun? Yani cennetim sana mı düştü diyor ve onu cehenneme koyuyor. E bu Hureyre diyor ki vallahi diyor kişi bir söz söyledi. Hem dünyasını hem de ahiretini helak etti diyor. Kişinin cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu ancak Allah bilir. Bunun dışında bir söz söyleme hakkına sahip değiliz kardeşlerim. Bu çok önemlidir. Önemli meselelerdendir. Ama bakın cennet ehlinden sayılan insanlar var. Aşire-i mübeşire dediğimiz e, sahabelerden, cennetten müjdelenenler var biliyorsunuz. Bunlar naslarla sabit olduğu için biz bunları söyleme hakkına neyiz? Sahibiz. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında Resulü sünnetinde ismen veya umumen veya vasıflarından ne yapmıştır? Şunlar Cennetliktir. Şunlar cehennemliktir demiş. Biz buna ne yaparız? İman ederiz ve iman esaslarındandır. Mesela bakın bir rivayette ve sellem, Ebu Bekir cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Talha cennettedir. Rübeyr cennettedir. Abdurrahman bin Af cennettedir. Saad bin Zeyd cennettedir. Ebu Ubeyre bin Cerrah cennettedir. Ne yapmıştır? Buyurmuştur. Bu sahih rivayetlerden bir tanesidir. Biz de onların cennetlik olduğuna ne yaparız? İman ederiz. Bunlar iman esaslarındandır. Bunları mümin sever ancak münafık insan ne yapar? Laf eder. Bugün bir arkadaşımız biriyle İranlı mollalardan, ruhani liderlerden biriyle resim çekilmiş böyle muhabbet ediyor. Halbuki bu insan... İçimizden daha önce buraya gelip giden, şu an hacamat işiyle uğraşan birisi. Adı önemli değil. Ebu Bekir ve Ömer, iki şeytan diyerek lanet okuyan birisi. En basit sözlerinden bir tanesi. Şimdi bu insanla dostluk kurulur mu? Hı? Soruyorum size. Dost gözüyle, sevgiyle bu insana bakılır mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve kişi dostunun dini üzerinedir. Öyleyse kimlerle arkadaşlık yaptığınıza ne yapın dikkat edin diyor. Allah hepimize hayır versin. Demek ki onlara söz söyleyen nedir? Dinini yıkmıştır. Ali sallallahu aleyhi ve sahabeyi sevmek imandandır diyor. Onlara söz söylemekse nifaktandır, münafıklıktandır. diyor. Evet. Münafıklarla alakalı gelen naslara da baktığımızda onlar cehennemde kafirlerden de aşağı bir dereket eder. Dört halifeye baktığımızda hepsiyle ayrı ayrı, faziletleriyle gelen ayrı ayrı neler vardır? Naslar vardır. Bu Bekir ayrı, Ömer için ayrı. Hatta Ömer'in diliyle kaç tane ayet aynı muhtevada ne yapmıştır? İnmiştir. Osman radıyallahu anh'a bakıyorsunuz, ne yaparsa yapsın, cennet sana nedir? Vacip dendiği halde Osman radıyallahu ne yapmıştır? Ne zaman bir mezar görse, sakalları ıslanana kadar orada ne yapmıştır? Ağlamıştır. Kendisine sorulduğunda, sen ki cennetten müjdelenen, aleyhissalatü vesselamın damadı olma şerefine eren birisin. Ama seni görüyoruz ki ne zaman taze bir mezar görsen, onun başına gidiyorsun, ve sakalların ıslanana kadar ağlıyorsun biz bunu anlayamadık diyono. Osman radıyallahu an ondan sözüne ittifak etmiyor ve diyor ki vallahi diyor ben Allah Resulü sallallahu vesselam'dan ve işittim. Kabir ahiret duraklarından bir duraktır. Buradan geçen her yerden geçer. Geçemeyen hiçbir yerden geçemez. Vallahi bu söz aklıma geldi de ağlamam ondandır. Aleykümselam bu. Evet, görüyorsunuz, cennetten müjdelenen, ne yaparsa yapsın, cennet ona haktır denilen bir insanın sarf ettiği sözü görüyor musunuz? Ama buna rağmen Osman radıyallahu akıbeti nasıl oldu? Camını açıyor, kendisini muhasara eden, iman ettiğini söyleyen, kalbi kara, gönlü kara, fitnede kafaları bulanmış, akılları tutulmuş o insanlara dönüp diyor ki, ben İslam halifesiyim. Beni neden öldürmeye kalkıyorsunuz? Bir Müslümanın kanı üç şeyden helal olur. İman ettikten sonra mürtet olursa, dinden çıkarsa, evli ya da dulken zina ederse, haksız yere cana kıyarsın. Bunun dışında bir Müslümanı öldürmek haramdır. Siz diyor, neye binayım benim diyor, canıma kastediyorsunuz? Vallahi diyor ne cehalette ne İslam'da, haksız yere adam öldürmedim. Ne cehalette ne İslam'da, uçkura, harama uçkur çözmedim. Vallahi İslam'a girdikten sonra İslam'ı bozacak bir şey yapmadım. Buna rağmen Osman radıyallahu anh ne yaptılar? Öldürdüler, şehit ettiler. Cennetlik olduğu bildirilen, demek ki kardeşlerim iman esasları zedelendiğinde İmanımıza sahip çıkmadığımızda iman bütün azalara yayılmadığında gönle giren her türlü günah, kötülük, fitne o insanların kalbinin kararmasına ve ellerinden birçok değişik şeylerin çıkmasına hatta İslam halifesinin öldürülmesine kadar ne yapıyor? Gidiyor. Hatta bunlardan bir tanesi öldürenlerden Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman. Öldürenlerden biriz, radıyallahu anh. Ha, daha sonra iman etti, tövbe etti ayrı bir yola. Ama demek ki akıllar bulandığında imanımıza sahip çıkmadığımızda neler oluyor? Peki ondan sonraki halife nasıl öldürüldü? Ali radıyallahu anh. Ha? Ali cennettiktir diyor. Aleyhissalatü vesselam o kadar çok sözünde Ali'yi övüyor ki ve iman eden insanlara baktığımızda ben bir kadın, bir çocuk. Kimdi o çocuk? Ali. Buna rağmen Ali'yi öldüren, Allah'a hamdolsun ki diyor, Ali'yi öldürmek bana nasip oldu deyip secdeye kapanıyor mu? Bakın kalpler karardığında, gönüller kirlendiğinde, iman esasları böyle tozlandığında, karıştığında insanların başına gelen ama. Evet, Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet, sahabeler Allah onlardan razı olsun. İslam'a öyle bir zamanlarda sahip çıktılar ki, herkes kaçarken onlar kaçmadılar. Herkes bir şeyler söylerken onlar demediler. Biz sana İsrailoğullarının dediği gibi seninle Rabbin git savaş Demeyeceğiz. Sen bizim atımızı denize sürs desen, biz oraya süreceğiz diyen insanlardır. Kendi nefislerinden, analarının, babalarının nefislerinden daha çok ne yapmışlardır? Üstün tutmuşlardır. Ama maalesef bugün bizler bunu ne yapamıyoruz, yapamıyoruz. Aciz kalmışız, iman esaslarından habersiz yaşadığımız için başımıza da bunlar geliyor. Hasanlan Hüseyin cennet efendi, gençlerinin efendisidir, diyor. Bunlar kim? Ali ve Selam'ın canı gibi sevdiği, onları gördüğünde içi kaynadığı, torunları değil mi? Peki nasıl öldüler? Hiç merak ettiniz. Biri zehirlendi, biri de çok zor şartlarda, yani çok büyük bir şeyde öldürüldü. Kerbela denilen yer. Peki bunu yapan kimler? Kim? Gene Müslümanım diye insanlar. Ne için yaptılar bunu? Yani dikkatinizi çekmek istediğim şey, acıyı tazeleme veya bir fitne çıkarma değil. Fitne çıktığında, gönüller kirlendiğinde, alimler görevlerini yapmadıklarında hakla batıl ne yapıyor? Karışıyor. Ve insanlar doğruyu bulamıyorlar. Doğru diye ancak alim diye sarıldıkları, eteklerine yapıştıkları insanların sözleri oluyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın büyük imamlarımıza kendileri düzendeki o halifelerin veya kralların dediklerini yapmamak için Şeyhülislam makamlarını ne yapmamışlar? Kabul etmemişlerdir. Bakın Ahmet bin Hanbel'e bakın, İmam-ı bakın, İmam-ı Mali'ye bakın. Bunlar o makamı ellerinin tersiyle ne yapmışlardır? İtmişlerdir. Ve zincirlerle dayaklar yemişler, hapse atılmışlar, özgürlükleri gitmiştir. Bunun gibi birçok alimlerimizin ne yapmıştır bu? Başına gelmiştir. Zindan onların evleri olmuştur. Ama bugün deptebe içinde yaşayan, dünyayı seven, dünyanın güzelliklerini seven insanlar hakkı konuşamaz hale gelmişler. Neden? Çünkü bu sevdikleri eğer o düzenin veya o tağutu sistemin dediklerini aynen gündeme getirmezlerse ellerinden gideceğini ne yapıyorlar? Biliyorlar. O yüzden bunlar apaçık gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Apaçık dinde tahrife gidiyorlar ve apaçık müminleri kötüleyip horlayıp kafirlerle birlikte hareket ediyorlar. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın bu saydığımız isimler cenneti hak etmek için bir bedel ödediler. Bir şeyler yaptılar. Ne yaptılar? İzzetin, şerefin ancak Allah'ın dininde olduğunu anladılar. Ve bunun üzerine hiçbir şeyi, izzeti, şerefi ne yapmadılar? Aramadılar. Ama bugün insanlar gittikleri yerde birilerinin Olmayan izzetini, olmayan şerefini arıyorlar. Ya Allah izzet vermezse, şeref vermezse, yani apolet gibi bir şeyler tak, yıldızlar, şunlar, bunlar, ya şu şeyler giy. Ya ne yalar bunlar? Allah'ın yeryüzünde öyle kulları vardır ki, üstü başı perişan, toz toprak içinde, ama Ya Rab, Ya Rab dediğinde, Allah onların asla sözünü geri ne yapmaz? Çevirmez diyor. E senin o kadar apoletin var. Şunu yap dediğinde yapıyorlar. O kadar şatafatlı emrinde Adro lan. Ne yapıyorsun? Lan? Anca kendi ırkına, kendi milletine koşun sıkmayı beceriyorlar. Başka bir şey yapmıyor. Allah korkusu girmediği müddetçe şu kalplere hiçbir şey olmaz kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Demek ki Hasan'la Hüseyini şehit eden ne için etmiş? Şöyle bir düşünelim. Bir insanın ömrüne kadar Hı? değer mi? Yani Hasan'ı öldürdün, Hüseyini öldürdün. Üç sene saltanattık, otuz sene yaptın. Değer mi? Ahirette belki ömür boyu cennette ne yapacaksın? Mahrum olacaksın. Öyleyse amel etmeden önce o amelin bize cennet kapısını mı, cehennem kapısını mı açıyor? Bunu düşünmemiz lazım. Bir söz mü söyleyeceğiz? Bu söz bizim cennete mi cehennememiz girecek? O sözü ne yapacağız? Bir tartacağız. Ameli mi düşünüyorsun? O yaptığın amel seni cennetin kapısına mı, cehennemin kapısına mı getiriyor? Bir bakacağız. Kardeşinden tartıştın mı? Yüz mü çevirdin? Düşün o kardeşinle beraber olduğunda imanın artıyor mu? Ayrıldığında senin imanın azalıyor mu? Azalmıyor. Bunları bir ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Bakın kişi dostunun dini üzerinedir. Öyleyse kim, kimlerle arkadaşlık yaptığınıza dikkat edin diyor. Ka'ab geliyor radiyallahu Allah'ın, Ey Allah'ın Resulü diyor Yahudi'den diyor ben ki kendisi daha önce, Yahudi alimlerinden de imandan önce. Benim diyor bir ortağım vardı. O çok dürüst birisidir. Ailecek de tanışıyoruz. Bendir onunla ticaretimi devam ettireyim mi? Hayır Ka'ap o kadar güveniyor ki dostuna, arkadaşına, ortağına. Diyor ki biz ailecek de tanışıyoruz. Çok dürüsttür diyor. Şöyledir, şöyle onun güzel vasıflarını anlattığında Allah Resulü hayır. Nizalaştığınızda ateşiniz ne olacak? Yani tartıştınız, ihtilaf ettiniz, ortaklığınızı devam ettiriyorsunuz. Hangi dine göre çözeceksiniz diyor. Kavap hemen susuyor. Anladınız mı? Demek ki bizim iman edenden başka dostumuz yok. Ancak müminler kardeştir. Allah dostlarımızı müminlerden eylesin, ayaklarımızı kaydırmasın. Ayet-i kerimede de dediği gibi Allah Azze ve Celle'nin ne oluyor ki o müminlere diyor işlemiş oldukları günahlar yüzünden kalpleri ters düz olmuş o münafıklar hakkında iki grup oluyorlar diyor. Ben yani münafıklar yaptıkları münafıklık yetmiyormuş gibi bir de aramızdan çekip gittikten sonra müminlerin arasında bölünme sebep oluyor. Çok ilginç yani. Ayetin anlattığını yakalıyor musunuz? Onlar işlemiş oldukları günahları yüzünden kalpleri ne olmuş? Ters düz olmuş. Yani İslam'ı reddetmiş adamlar. Yani artık senin yanına geldiğinde ben İslam'ım diyen insan bunlar. Ama kalpleriyle Allah Azze ve Celle'nin kitabında Resulullah'ın sünnetinde dediği gibi kafir olan insan bunlar. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı kaydırmasın. İman esaslarını anlayan sen Kullardan eylesin rahmetini bereketini üzerimizden eksiltmesin. İnşallah bir dahaki ders günah meselesi ve bu yol meselede kıble ehlinin tekfir edilip edilmeme meselesi üzerinde durmaya çalışacağız. Subhaneke Allahumme ve bihamdike. Eşhedene la ilahe illa ente, estağfiruke ve etöbule. Elhamdülillahi rabbil